Sakın olma bir deli kıl beş vakit namazı Eğer değilsen ölü kıl beş vakit namazı Yap dinin gereğini temizle yüreğini Yıkma dinin direğini kıl beş vakit namazı Zikreder kurtlar kuşlar Küçük büyük hep taşlar Tesbih okur ağaçlar Kıl beş vakit namazı Namazı kıl zikreyle Elini aç şükreyle Ölümünü fikreyle Kıl beş vakit namazı Aklın namazda olsun Mahşerde yüzün gülsün Kabrinde ışık olsun Kıl beş vakit namazı Alışırsın zamanla Can verirsin imanla Al tekbiri imamla Kıl beş vakit namazı Çıkıp gide can dahi Yalnız kalaten dahi Derviş Yunus sen dahi beş vakit namaz. Namaz dinin direği Kul olmanın gereği Sevindirir meleği Namaz kılalım namaz. İnsan dertten kurtulur, kalbi imanla vurur. Rabbim razı olur namaz kılalım namaz. Gözün nuru namazdır, bekleme vaktin azdır. Meleğe sevap yazdır namaz kılalım namaz insanın saadeti imanın halameti istersek selameti namazı kılalım namaz haktan yüce hitaptır edası çok sevaptır kabrimizde cevaptır namazı kılalım namazı ruhu Elimizin gıdası, kalbimizin cilası, müminlerin duası, namazı kılalım namaz Herkes namaza muhtaç, mahşerde başlar taç müminler için miraç namazı kılalım namaz Gönülleri şen eder, kötülükten men eder Hemen huzura gider, namaz kılalım namazı Namaz yüce bir paye, mahşerde olursa ye Vasıta değil gaye, namaz kılalım namazı Hakka yap ibadeti, büyüktür fazileti Kaçırma cemaati, namaz kılalım namaz Kim doğru namaz kılmaz, hikmetten nasip almaz Kolayca huzur bulmaz, namaz kılalım namaz. Namazı şifa her derde, cehennem için perde Kılmak gerek her yerde, namazı kılalım namazı Namazı imanın başı, akıt gözünden yaşı Erit kalpteki taşı, namazı kılalım namazı Yüzler kaplanır nurla, vücut çevrilir surla Hüşû ile şuurla namazı kılalım namazı Ölüm özür anlamaz, yaşlı ve genç ayırmaz Dünya kimseye kalmaz, namaz kılalım namaz Dünya kimseye kalmaz, namazı kılalım namaz